Yarın. Kırılan Testi ve Hukuk 8. Bölüm Yapın ve Yönetim Mehmet Köseoğlu Yazan Gerard Devilers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 Yapılan ilk tahkikatta ünlü yıldızın sinema oyuncusu Ralph Jordan'la yeraltı dünyasının ünlü ismi Jack ile arkadaş olduğu tespit edilir. Marikanenin bahçesinde cünayette kullanıldığı sanılan bir tabanca bulunur. Tabancanın üzerinde sinema oyuncusunun baş harfleri yazılıdır. Ancak sinema oyuncusu evinin banyosunda ölü bulunur. Soruşturma yürüten görevlerden cinayet masası dedektifi, sinema oyuncusunun cinayetleri işledikten sonra vicdan azabından canına kıydığını söylerken, Bölge komiseri, cinayetleri mafya babası Maurer'ın işlediğini dile getirir. Bu ikinci varsayımdan hareket ederek Maurer hakkında geniş bir soruşturma başlatılınca, sinema oyuncusunun intihar etmeyip öldürüldüğü anlaşılır. Ancak soruşturma yürütenlerden komiser Makkan, Morur tarafından rüşvetle satın alınmış bir polis şefidir. Maurer'a, McCann'e Coleman adında bir kızın kendileri aleyhine şahitlik yapacağını söyler. Polis şefi de mafya babası Maurer'a bu işi yarım saat içinde bitirmelerini ister. Maurer, Coleman adlı kızı öldürtmek için iki kişiyi görevlendirir. Ha şunu bileydin, sakın kaçmaya ve bağırmaya kalkışmayın. Elimdeki tabanca hakiki bir kırk hem zaten kaçmaya kalkışsanız da buranın çıkış kapısını bulamazsınız İyi ama ben size ne yaptım ki beni öldüreceksiniz Ne sizin ne de arkadaşınız Pete'i tanımıyorum bile Biz de sizi tanımıyoruz Bayan Koleman Ayrıca şahsen ne bana ne de iş ortağın pite e bir zararınız dokunmadı Bize sizi öldürmemiz emri verildi İyi ama kim verdi bu emri Benim düşmanım yoktur ki Ben filmlerde figüranlık yapan sıradan bir insanım Bize öldür derler biz de öldürürüz Nedenini asla sormayız Aslında Pete neden öldürmedi bilmiyorum Belki de onun hoşuna gittiniz O bu işler için biraz duygusal biridir Ama ben öyle değilim Güle güle bayan koleman Hayır yapmayın Aa! Hayır Aa! Ya bu koş. İyi at işte <Gülüyor> Moğol müşeh ee, Su testesi su yolunda kırılır siz bayan Koleman'sınız değil mi? Evet inanamıyorum az kalsın öldürüyordu beni Siz kimsiniz? Bölge savcılığından komiser Pol. her yerde sizi arıyorduk Tamam korkmayın artık emin ellerdesiniz Bir tane daha vardı o da beni öldürmekte görevlendirilmişti Sonra da vazgeçti Nerede o? O fırsattan istifade kaçtı bayan Koleman Adı Pete ama fazla uzağa gidemez Eşkali bütün ekiplere bildirildi Kısa zamanda yüzündeki leke yüzünden yakalanacaktır Artık korkacak bir şey kalmadı Gelin hadi Çıkalım buradan. Beni nereye götürüyorsunuz? Bölge savcılığına. Neden? Ben suçlu değilim ki. Biliyorum ama az kalsın sizi öldüreceklerdi. Merkezde ifadenizi alacağız. Gelin hadi. Söyler misiniz? Beni kimler niye öldürmek istiyorlar komiser bey? Bunu savcılığa gittiğimiz zaman anlatırım Bayan Koleman. Şimdi bizimle gelin lütfen. <Gülüyor> ve pitkileri bir saati geçti. Halbuki yarım saat içinde kızı öldürüp buraya geleceklerdi. Yoksa beceremediler mi? Onlar olabilir. Alo. Mau sen misin? Hayır. Cinayet masasından komiserim Akça. Ne, ne oldu komiser? Daha ne olsun sersem. Adamların kolemini öldürmeyi beceremedi. Ne? Nasıl olur komiserim? Her ikisi de tam zamanında söylediğiniz adrese gitmişlerdi. Ama bir aldı dememişlerdi. Hemen şu anda Bölge Sağlıkçılığı Komiseri Poli'de. Aman Allah'ım, peki bizim çocuklara ne oldu? Mo gebermiş. Pitse ortada yok. Patronun Morer oradaysa olanları anlar. Başının çaresine bak. Bay Morer ortalık yatışıncaya kadar yatıyla geziye çıktı. Onun yerine kim bakıyor ki diye? Avukatı, Bay Golovitz. Sen git durumu ona anlar. Kızın cinayet sırasında bir şey görüp görmediğini bilmiyorum ama... Pit yakalanırsa komiser Pol onu bürbür gibi çete aleyhine konuşturabilir. ...ve bu da hepinizin sonu Anladım Anladın mı beni celizekalı? Anladım efendim. O zaman hiç vakit kaybetme. Ne kadar adamınız varsa hepsini pitin peşine takın. Sakın canlı yakalamasınlar. Gördükleri yerde hiçbir şey söylemeden... İyi ki Bay Moral burada yok. Bu haberi öğrenseydi... ...beni kendi evlerine yürüyordu. Hemen durum bildireyim. Ne var Louis? İşler karıştı. Kızı öldürmesi için görevlendirdiğim adamlar işi başaramamış. Ne? Neler söylüyorsun sen? Mao öldürülmüş. Kız da komiser koruması altında. Pete'lerinize hiçbir haber yok. Allah kahretsin. Nereden öğrendin bunları? Cinayet masası şefi Markken haberlerden. İşte şimdi mahvolduk. Her şey alt üst oldu. Kızın komiser Paul'ün eline geçmesi çeteyi çok zor durumda bırakır. Bu kızın mutlak surette susturulması ve Şef Morer aleyhinde ifade vermemesi gerekir. Bu iş senin sorumluluğundaydı Louis. Başaramadın. Ama Mo da Pete de bu işin tam biçilmiş kaftandı Ama öyle olmadıkları ortaya çıktı. Kendisine verilen işleri başaramayan adamlarımızın akıbetini bilirsin. Hemen Pete'in biletini kes. Merak etmeyin. Şimdi ne kadar adam varsa hepsini arayacağım ve onu öldürmelerini emredeceğim. İyi iş becerdim Paul. Kız şimdi nerede? Aman onu çok iyi koruma altında tut. O kız bizim için bir hazine kadar değerli. Merak etmeyin. Onuncu katta Savcı Bey. Yanında bizim bürodan bir memurla bir hemşire duruyor. İki polis kapının önünde nöbet tutarken... ...üç polis de asansörle merdiveni kontrol altında tutuyor. Şimdilik bir tehlikeye maruz değil yani. Yaralı filan değildir inşallah. Hayır. Ama yaşadıkları onu çok korkutmuş, çok geçiriyor. Onun dışında başka bir şey yok. Kendisiyle ne zaman konuşacaksın? Çok atlatır atlatmaz konuşacağım. Şimdi çok yorgun vaziyette. Sağlıklı düşünebileceğini zannetmiyorum. Peki çete elemanı Pit nerede? Diğer çete mensubu moyu kıstırmak için uğraşırken onu aramak kimsenin aklına gelmedi tabii. Şimdi bütün polis Pitt'i arıyor. Çok geçmeden yakalanır. Bu şehir çetelerinin çalışma tarzını bilirsin Paul. Verilen emri yerine getirmeyeni öldürürler. Bu yüzden moralden önce biz bulmalıyız onu. Bu herifi konuşturabilirsek bütün çeteyi dağıtmak için elimizde kuvvetli kozlarımız olur. Bütün ekiplere telsizle eşgalini verdik efendim. Ayrıca radyolardan da arandığı ilan ediliyor. Suratındaki leke yüzünden fazla uzağa gidebileceğini tahmin etmiyorum. Neredeyse biri çıkar yerini bildiriyor. Evet. Öyle mi? Tamam, şimdi gönderiyorum. Pol, arayan doktordu. Kız kendine gelmiş. Hemen gidip konuşsan iyi olur. Tamam efendim. Dua edelim de cinayetle ilgili bir şeyler görmüş olsun. Bayan Coleman, geçmiş olsun. Kendinize geldiğinize çok sevindim. Teşekkür ederim. Nasıl? İyi uyuyabildiniz mi? Evet, iyiyim. Artık evime gidebilir miyim? Ee, Akrabalarınız veya durumunuzu haber vermemizi istediğiniz kimse var mı? Hayır, hiç akrabam yok. Hiç kimseniz mi? Ee, birlikte aynı evi paylaştığımız bir kız arkadaşım var sadece. Ee, benim başıma gelenlerden de haberi yok. Bu yüzden onu daha fazla merakta bırakmak istemiyorum. Şimdi izin verirseniz evime gitmek istiyorum. Henüz değil Bayan Coleman. Sizinle işimiz daha bitmedi. Nasıl bitmedi? Ama beni burada tutmaya hakkınız yok. Ben yasalara karşı gelecek bir suç işlemedim ki. Size suç işlediğinizi söyleyen olmadı. Sadece sizinle konuşmamız gereken çok önemli bir mesele var. O zaman hemen konuşun. Çünkü burada kapalı kalmak istemiyorum. Evet. Ayın dokuzunda, saat yedi sıralarında... ...Bayan Jun Arnott'un evine gittiniz mi? Evet, gittim. Size... Arnut'un niçin görmek istediğinizi sorabilir miyim? Bunu size söylemek zorunda mıyım? Hayır ama bir sakıncası yoksa öğrenmek isterdim. <gülüyor> e, ben filmlerde figüran olarak çalışan bir oyuncuyum. Hı -hı. Ekmek paramı hep filmlerden kazanırım. Son zamanlarda geçim sıkıntısı çekiyordum. June Arnut'un yeni bir filme başlayacağını duymuştum. Filminde bana iş vermesi için ricada bulunmaya gitmiştim. Peki o ne dedi? E, daha önce de onun bir iki filminde oynadığım için ricamı kırmadı. E, prodüktöre söyleyeceğini söz verdi. Kendisiyle ne kadar zaman beraber kaldınız? Beş ya da on dakika kadar. O da ayaküstü konuştuk. Çünkü havuza girmek üzereydi. Bütün bu soruları size... ...niçin sorduğumu biliyor musunuz Bayan Koleman? Ben... Hayır, yani tahmin edebiliyorum. Sanırım Cun Arnut'un öldürülmesiyle ilgili olarak soruyorsunuz. Evet. Öldürülmesi hakkında bir soruşturma yapıyoruz. Ama gazetelerden onun katilinin yakalandığını okumuştum. <gülüyor> Siz gazetelerin yazdığına bakmayın... Katilin kim olduğu hala meçhul. Peki benden ne istiyorsunuz? June Arnotla konuştuktan sonra ne yaptınız? Hiç. Hemen oradan ayrıldım ve evime gittim. Malikaneden çıkınca ana kapıya ağaçlıklı yoldan mı indiniz? Evet. Malikanede bulunduğunuz müddet zarfında June Arnot ve kapıcıdan başka bir adam gördünüz mü? Ee, ben bilmiyorum. Ee, bilemiyorum. Dediğim gibi bayan Arnold'la konuştuktan sonra... İyi düşünün lütfen. Bu bizim için çok önemli Bayan Koleman. Malikanenin içinde ya da bahçede kimseyi görmediğinizden kesin olarak emin misiniz? Evet, evet eminim. Bakın Bayan Koleman. Jun Arnold ve hizmetkarları siz malikaneden ayrıldığınızı söylediğiniz dakikalarda öldürüldü. Bu yüzden bir kere daha iyice düşünmenizi rica ediyorum. Neden ısrarla düşünmemi istiyorsunuz anlamadım. Çünkü ben sizin cani görmüş olabileceğinizi tahmin ediyorum. Görmediğinizden emin misiniz? Yani kimseyi görmediniz Devamlı aynı şeyi sorup durmayın. Kaç kere söyleyeceğim kimseyi görmedim. Size inanmıyorum Bayan Coleman. June Arnold'un malikanesinden ayrıldığınızda... ...takip etmeniz lazım gelen yol üzerinde... ...bazı adamlar görmüş olmanız gerekirdi. Yeter artık beni bunaltıyorsunuz. Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Beni tutmaya hakkınız yok. Ben... Bayan Coleman. Hayaksi ba... bayıldı. Hemşire... Hemşire çabuk buraya gelin. Koleman'la konuşabildin mi Paul? Konuştum efendim ama işe yarar bir şey öğrenemedim. Cinayet saatinde Cun Arnold'un malikanesine gittiğini kabul etti mi? Etti. Cun'le konuştuğunu söyledi ama malikaneden ayrılırken hiç kimseyi görmediğini söyledi. Sence doğru mu söylüyor? Hayır. Cunha Not'la saat tam 7'de görüşmüş. Görüşme ayaküstü 5-10 dakika kadar sürmüş. Kızın malikaneden ayrılıp ana kapıya gitmesi en az 10-15 dakika sürer. Çünkü malikane ile kapı arası bir hayli uzun. Bu durumda kız 19.30'dan önce dışarı çıkamaz. Polis doktoruna göre cinayetlerin 7'den sonra işlendiğini göz önüne alacak olursak, kolemanın hiç kimseyi görmemesi imkansız. Ee, bu durumda kız yalan mı söylüyor sence? Kesinlikle Savcı Bey. Sebep? Sebep çetenin başı Jack Morer. Kız gazetelerden o adamın şehir eşkıyasının başı olduğunu mutlaka okumuştur. Bu yüzden de şahitlik yapmaktan korkuyor. Herkes gibi. Kahrolasıca herif. Morer'i içeri tıkmanın tek yolu bu kızın şahitliğiydi. Ee, şimdi ne yapacağız pol? Henüz her şey bitmedi efendim. Coleman kimseyi görmediğini söylediğine göre geriye başka ne kalıyor ki? Çete elemanı Pete var. O hala yaşıyor. Onu yakaladığımızda Morer hakkında şahitlik yaptırabiliriz. Ama unutma, bitin peşinde bizden başka Morer'in de adamları var. Onlar yakalarsa bize cesedini gömmek kalır. Ama biz onlardan önce yakalarsak o zaman işler değişir. Hı hı. elinden tam zamanında kaçtım Ama şimdi ne yapacağım Mutlaka hem polis hem de çetenin adamları peşindedir Gözümdeki bu kahrolası leke yüzünden hemen tanırlar beni Evime de gidemem Mutlaka beni bekliyorlardır Cebimde on dolar var Bununla tren bileti bile alamam En iyisi bir bara girip bir şeyler atayım Bir kadeh daha verir misiniz? Merhaba yakışıklı. Sana refakat etmemi ister misin? E, tabii ama canım çok sıkkın güzel. Muhabbetimden <gülüyor> hoşlanacağını hiç sanmıyorum. Ne o bir derdin mi var? Hem de kaç tane. İstersen evine gidebiliriz. Orada daha rahat konuşuruz. Aha, hayır hayır, e, hayır evime gidemem. Neden? Şey ev sahibine uzunca bir zamandır kira ödemiyorum da. O zaman benim evime gidelim. Buraya çok yakın. Yolun karşı tarafında tam köşeye gelen bina. Gelir misin? Tabii. Böyle bir teklifi geri çevirmek için insanın aptal olması <gülüyor> gerekir. Hadi gidelim. Adın ne yakışıklı? Pit. Kırılan testi ve hukuk adlı oyunun sekizinci bölümünü dinlediniz. Dokuzuncu bölümde buluşmak üzere Hoşça hoşçakalırız.